ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesatin bid'ah ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin finnar Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Arkadaşlar geçen hafta bir bölümünü yapmıştık iman ve taklit daha doğrusu taklitle ilgili bir e, konu ancak İmanda taklit, fıkıhta taklit ve bu şekliyle inşallah devam edeceğiz. Kur'an ve sünnetin taklide bakış açısı, e, selefin taklide bakış açısı ve bunun hayatımızdaki etkileri sosyal ve psikolojik olarak bir kısmına değinmiştik. Ve bu dersi yaparken, geçen derste iman ve taklidi ifade etmiştik. İmanın kalbile tasdik, dil ile ikrar, amellerle ispat olduğunu söylemiştik. Bununla beraber taklidin tanımını yapmıştık ve taklidin tanımını yaparken başkasına ait söz ve hareketlerin doğruluğuna inanarak delil araştırmadan ve üzerinde düşünmeden uymaktır demiştik. Yani taklid delile dayanmayan bilgidir. İlim ise delilden kaynaklanan bilgidir demiştik. Bununla beraber taklidin çeşitlerin ve hangi alanlarda olduğunu ifade etmiştik. Ve ittiba taklit ilişkisini, yakin taklit ilişkisini örnekleriyle ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin diyerek e, yakini imanı elde etmenin yollarının ne olduğunu ve önemine değinmiştik. Bununla ilgili ayetleri özellikle ve وَبِالْاَخِرَتِهُمْ يُوقِينُونَ Onlar ahirete de yakinen inanırlar demiştik. Ve bu meyanda derslerimize, e, dersimize kaldığımız yerden inşallah bugün devam edeceğiz.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 Kur'an-ı Kerim'de taklidi gelen ayetlerden bazılarına örnek verecek olursa Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Bakara Suresi 270. ayette Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman hayır biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ya ataları bir şey düşünmeyen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 ancak en son demiştik ki hatırlarsanız birisi eğer inançta taklit e, üzereyse yani takliden bir imanı varsa taklidi olarak iman etmişse üç husus o kişiden istenir demiştik. Yani bu üç üç tane realiteye uygunsa bu üç e, efendim e,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 İnancını ilimle bilmesi gerekir. Çünkü Yusuf suresi 108. ayette de ''Kul, ''Hâzihi sebi'li ed'u ilallâhi alâ basiretin enâ ve men ittab'ani'' ''De ki işte bu benim yolumdur, Ap açık bir şekilde, bir basiret üzere ben bu yola davet ederim.'' Ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ''Men kâle la ilâhe illallâhu ilme cennet'' ''Kim la ilâhe illallah bilerek derse bu cennete girer.'' Ancak dedik ki toplumda öyle insanlar var ki belki fehmedemiyor, hakledemiyor yaşı itibariyle efendime söyleyeyim yaşadığı dönem itibariyle belki bulunduğu coğrafya itibariyle yani bu 1900'lü yılların ortalarında yaşayan nefsi düşünün, babalarımızı düşünün, onların babalarını düşünün. Bu anlamda bunlardan taklidi imanın kabul edilmesi için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 Uğradığı topluluklar, onların gönderildiği topluluklar o, dediler ki bu nebilere biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinin üzerinde olacağız. Yani onların izlerini takip edeceğiz. Yine Araf suresi 78. ayette onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk.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 bunun en güzel örneği Ebu Talip'tir. Ebu Talip hasta iken Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ona dedi ki: "Ey amca, Allah'tan başka ilah yoktur." de. Yani "Kul ilahe illallah." Bu kelimeyi söyle ki yarın Rabbimin huzurunda senin lehine şahitlik edeyim." dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb ile Ebu Umeyye dediler ki, ey Ebu Talib Abdülmutalib'in dininden dönmek mi istiyorsun? Yani Abdülmutalib'in dinini mi bırakacaksın? Ondan yüz mi çevireceksin? Dedik ya şirk toplumunun en bariz özelliği taklittir ve babalarının dinine bağlanmaktır. Aynı şekilde Allah Resulü ve Vesselam'in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 Ashab gördüler ki, Ehli Kitab'ın böyle bir ağacı vardı. Onlar silahlarını bu ağaca asıyorlardı. Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz de onlar gibi bir ağaç edinelim mi? Aleyhisselatü Vesselam'ın rengi kızardı. Bu, bu söz karşısında üzüldü, kızdı ve dedi ki, siz dedi sizden öncekileri karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Dediler ki,